Selamun Aleyküm. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Medine'de 11 yıl sunumlarımızın inşallah 46. sunacağız. Konumuz Huneyn Savaşı ve Taif'in fethi. Bu konu üzerinde duracağız. Bizim için, Müslümanlar için önemli bir savaş bunlar. Tabi hepsi de önemliydi ama bu Huneyn Savaşı, gerçekten çok büyük başarılar elde eden bir toplumun başına gelebilecek en talihsiz olayı ortaya koyduğu için bizim için önemli. Mekke'nin fethinden sonra Arabistan putperest Araplar açısından yasa boğulurken, Müslümanlar açısından artık Arabistan İmparatorluğunun kurulması tamamlanmıştı. Her ne kadar henüz Arabistan'da Mekke'ye yakın kentlerden taif, sağlam duruyorsa da putperestliği ve putperestleri Taif değil Mekke temsil ediyordu. Taifliler putperestlik inancında güçlü kişiydiler. Taif'in ismi tarih kitaplarında fazla geçmese de Taif şehri Mekke ve Medine'ye nazaran biraz daha yüksek fazla dağlık araziye sahipti. Onun için insanları yükseklerin sertliğini taşıyordu. Kervanlar Taif'e uğrarlar şehri ticaret merkezlerinden biri olarak görürlerdi. Hatırlanacağı üzere Tebliğ faaliyetleri sırasında Mekke'de bunalan Resul, Taif'e İslam tebliği için gelmiş, Taif'liler Resul'ü çocuklara taşlatmışlardı. Düz arazi, ova gibi yerlerde yaşayan insanlar, kendilerini bağa, bahçeye, tarım ürünlerine bırakırken, ziraata bırakırken, kendileri toprakla uğraşan insanlar olarak daha yumuşak, emeği daha çok öne çıkaran insanlardı. Kendilerine güvensiz oldukları için daha çok barışı öne çıkarırlar. Ovalarda yaşayan, düz arazilerde yaşayan insanlar. Kavgalardan, savaşlardan uzak durmayı isterler. İç yapılarında bunlar gezer. Dağlık arazilerde yaşayanlar ise kendilerini dağların güvenine bırakırlar. Oluşturdukları sağlam kaleler onlar için güvenlerinin kaynağı. Dağların yüceliğini, sertliğini yaşarlar. Kendilerine güvenirler. Sağlam kaleleriyle adeta bize bir şey yapamaz derler. Dağlık arazilerde yaşayanlar tarımla değil ya hayvancılıkla ya Avcılıkla ya da ticaretle uğraşırlar. Özellikle avcılıkla uğraşan toplumlar, emeğin ne demek olduğundan uzak yaşamları içinde avcılığın özgürlüğüyle kendilerini bütünleştirirler. Ovalarda veya düz arazilerde yaşayanlara yükseklerden bakanlar olarak daha egemen yapıya sahiptirler. Taifliler bu özleri taşıyanlar olarak Mekke'nin düşmesinden etkilenmişlerdi. Müslümanların Kabe'deki putları kırmasına çok kızdılar putperestliğe sahip çıkmak için hazırlanmaya başladılar. Mekke'nin fethinden önce, Medine'den ordu hazırlayarak, Mekke'ye doğru gelen Muhammed'in ordusu üzerimize geliyor diye, Tayife bağlı Havazin kabilesi ordu hazırlayıp beklemişti. Ancak Muhammed Havazin kabilesine değil, Mekke üzerine yürüdü. Tayifler Muhammed üzerimize geliyor diye ordu hazırlayan Havazin kabilesi, Mekkelilere yardım için gelmemişlerdi. Yani o gün, Havazin kabilesi orada hazırlamasına rağmen, Taifliler ordu hazırlamasına rağmen, Muhammed Mekke'yi kuşatırken Mekkelilere yardıma gelmemişlerdi. Medine ile Mekke arası 426 kilometre, Tayif ile Mekke arası 100 kilometre. Muhammed ordusuyla Mekke'ye gelinceye kadar Taifliler ve Havazin kabilesi çoktan Mekke'ye gelebilirdi ama gelmediler. Orduları da hazırdı. Muhammed'in kendi üzerine geleceklerini düşünüyorlardı ama gelmedi. Müslümanların ordusunun Mekke'ye doğru yöneldiğini duydukları halde yerlerinden kıpırdamadılar. Bu olay sanki Taif ile Mekke arasında gizli bir liderlik çatışmasının olduğunu gösteriyor. Muhammed'in ordusu ağır adımlarla Mekke'ye doğru yaklaşırken, hatta Mekke'nin etrafında konaklayıp beklerken, Taifler hazır olan Havazin ordusuna da katılarak Mekke'yi kuşatan Muhammed'i arkadan çevirebilirlerdi. Bunu yapmadılar. Mekke'yi, Kabe'yi kurtarmak için, Kıllarını bile kıpırdatmadılar. Ama Mekke'nin düşüşüne kızdılar ve üzüldüler. Putların kırılmasına kızdılar ve üzüldüler. Ama yaptıkları hareket adeta şunu söylüyordu. Mekke'lilerin Müslümanlar tarafından yenilmesine rıza gösteriyoruz demek istiyorlardı. Seslenmeyerek, takviye etmeyerek, arkadan gelmeyerek veya önceden gelmeyerek, Mekke'lilere yardım etmeyerek. Mekke düşünce Arabistan'da Tayyip'ten başka güçlü şehir kalmadı. Putların kırılmasına kızan Tayifler, Arabistan'daki putperestleri kendi etraflarında toplamak için yola çıktılar. Putperestleri birleştirecek Mekke artık bitmişti. Yoktu. Mekke'nin lideri Ebu Sufyan Müslüman olmuştu. Mekke fethedilmişti. O zaman putperestleri kim bir araya getirecekti? İşte Tayif orada işe el koydu. Dedi ki, bu işte lider biziz. Belki de Tayif'in beklediği buydu. Yani Mekke'nin düşmesiydi. Bu nedenle Mekke ile Medine arasındaki savaşlarda Mekke'ye yardım etmemişlerdi. Düşünün, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Mekkelileri yalnız bırakmışlardı. Biz Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Tayif halkının, Mekke'ye 100 kilometre uzaklıkta olan Tayif halkının, Havazin kabilesinin örnekleyelim, Mekke Medine'ye doğru sefer açarken asla bunlar katılmadılar. Ebu Sufyan bütün Arabistan’a ayağa kaldıracağım diye uğraşırken Taif oradan sessizce seyrediyordu ve hiçbir yardım göndermiyordu. Onlar Muhammed Mekke'ye yürürken de seyretmişlerdi. Taifliler sadece Mekke'nin Medine tarafından bitirilmesini seyretmediler. Aynı zamanda Beni Nadir, Beni Kureyza ve Hayber Yahudilerinin de Medine ile ilişkilerinde seyrettiler. Beni Nadr sürülürken, Beni Kureyzan'ın erkekleri öldürülürken ve Hayber Kalesi fethedilirken onlar yine seyrettiler. Tayiflerin bu durumu gerçekten manidardır tarihte. Halbuki putperestliğin de Yahudiliğin de karşısında oluşan tehlike Müslümanlardı. Tayifliler kendilerinden başkası kalmayıncaya kadar Medine'yi seyrettiler. Sanki adeta şunu diyorlardı. Arabistan halkı bizim kıymetimizi bilmedi. Sürekli Mekke'yi, Mekkelileri öne çıkardı, Kabe'den dolayı. Halbuki bizler Mekkelilerden daha üstün durumdayız, daha netiz, daha etkiniz. Ama bilmiyorlardı ki, putperestler olarak sıra kendilerine gelecekti, böyle düşünmelerine rağmen. Kendilerini dağların eteklerine, dağlara atmış olmanın onları Arabistan'dan koparamazdı. Mutlaka Arabistan'daki her olay onları etkileyecekti. İşte Kabe, Müslümanların eline düşmüştü. Hac zamanında hacca gelmeyecekler miydi? Taifliler, Havaz'ın kabilesinden olanlar. Haç için Muhammed'den izin almayacaklar mıydı? Müslümanların Mekkelilerle yaptığı Hudeybiye anlaşması gibi anlaşma yapmak zorunda kalmayacaklar mıydı? Artık hiçbir putperest, Müslümanlardan izinsiz, elini kolunu sallayarak Kabe'yi ne umre için ne de haç için gelemez. Taifliler bunları düşünemedi. Mekke'nin düşüsünü seyrederken, Mekke ile Medine arasındaki savaşlarda Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Bu savaşlarda Mekke'ye yardım etmezken, adeta Mekke'yi ve Arabistan'ı yalnız bırakırken başlarına bu tür şeylerin geleceğini düşünemediler ve seyrettiler. Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedilmesinin yankıları bütün Arabistan'da, Bizans'ta, İran'da, Mısır'da, Habeşistan'da çalkalanıyordu. Özellikle Mekke'nin Medine devleti tarafından fethedilmesi Arabistan'ın Muhammed'in etrafında toplanması Bizansların dikkatini çekmişti. Çünkü daha yeni, Muhte'de Muhammed'in ordusunu yenememişlerdi. Karşılığına bir hayalet ordusu çıkmış, kendilerinden 35 kat az olmalarına rağmen Bizans ordusunu dağıtmıştı. İran kendine çeki düzen vermiş, eskisi gibi Müslümanlarla alay edemiyordu, düşünüyordu. Üstelik Yemen Krallığı da olduğu gibi Müslüman olmuştu. Habeşistan ise eskiden beri Müslümanların dostuydu. Müslümanları Mekke dönemindeki mücadelede kabul etmiş, Müslümanların hicretlerinin onurla tamamlanmasına zemin hazırlamıştı. Püperestlerin isteklerine karşı Müslümanlara sahip çıkmış, Mekkelilerle var olan güzel diyaloglarını tehlikeye atmıştı. Kısaca Habeşistan başından beri tavrını Müslümanlardan yana koymuştu. Arabistan, Yemen, Habeşistan, Hepsi aynı noktada birleştiğinde politik olarak İran sanki bir hiçti. Hiçbir şey değildi. İran eskiden Arabistan çöllerinde yaşayan çıplak Bedeviler olarak Arapları değerlendiriyordu. Ama Müslümanların Mute'de aldığı başarı İranları korkuttu. Hele Yemen'in düştüğünü, Müslüman olduğunu duyunca dehşete kapıldı. Habeistan'ın Muhammed ile dostluğunun daha ileriye gittiğini duyunca çireden çıktı. Mekke'nin düşmesiyle Araplar Muhammed'e koşuyor, İslamlarını bildiriyorlardı. Hatta birçok kabile ne olur ne olmaz diyerek Muhammed'e geliyor, henüz iman edemediklerini ama Medine'ye biat ederek yaşamak istediklerini söylüyorlardı. Bazı Arap kabileleri Medine ile barış yapmak isteklerini bildiriyor, temsilcilerini göndererek sözleşme imzalıyorlardı. Müslümanların Arabistan'daki hakimiyeti her geçen gün tescilleniyor. Muhammed kendine bağlanan bölgelere ya yerel liderleri vali atıyor ya da oralara Medine'den valiler gönderiyordu. Mekke'nin fethinden sonra Arabistan'daki gelişmeleri izleyen tayifler, sıranın kendilerine geleceğini düşünerek anlaşabildikleri Arap kabileleriyle anlaştılar. Havazin kabilesinin lideri Malik bin Af. Taifli Sakif oğullarıyla birlikte hareket etmeye karar verdi. Zaten daha önceden de Muhammed Mekke'ye doğru yürürken üzerimize geliyor diye ordusunu hazır etmişti. Havazin kabilesi kendine yardım eden diğer Putperes kabilelerle birlikte 20 bin kişilik bir ordu hazırladı. Ordunun güçlü olması Taifleri rahatlattı. Taifli Sakif oğulları ne olur ne olmaz hesabıyla Taif kalesinden çıkmadılar. Savaşın gidişatına göre ya kaleden çıkacak havazinlere yardım edeceklerdi ya da havazinleri kaleye kaleye bekleyeceklerdi herhangi bir olumsuzlukta bir bakıma havazinler ve sakif oğulları savaşın öncüleri olacaklardı her iki kabile savaş konusunda üstünlükleriyle biliniyordu dağlarda yaşamanın getirdiği avantajla avcılık yaptıkları için çok iyi ok kullanıyorlar çok iyi ok kullanıyorlar dağlık arazilerde olağanüstü pusular kuruyorlardı Kısaca harp ehli topluluklardı. Belki de Mekkeliler Medine ile savaşırken kendilerine aşırı güven nedeniyle katılmak istemediler. Mekkelilerin ne kadar zayıf olduklarını Arabistan'a göstermek gibi bir algıları da olsa gerekti. Muhammed Taifler'in savaş hazırlıklarını haber alınca savaş için ordu hazırlıklarına başladı. Çevresine haberler gönderdi ve böylece çevreden gelenlerle birlikte Müslümanların ordusu 12.000 civarındaydı. İslam ordusunun dört bini ensardan, yani Medine'nin yerli ahalisinden, yerli kabilelerinden oluştu. Bini muhacirlerden, göç edenlerden oluştu. Beş bini Müslüman olan Arap kabilelerinden, dışarıdan, Arabistan'dan geldi. İki bini de Mekkelilerden oluştu. Mekke pet edildikten sonra, Mekkeliler de katıldı. Ve Müslüman olarak katıldılar. Hatta seksen kadar Mekkeli, Puttales Arap da henüz Müslüman olmamıştı, orduya katıldı. Katılan o seksen, Putperest arabın amacı ganimetlerden pay almaktı. Böyle düşünüyorlardı. Tarihlerde böyle kaydediyor. Müslümanların ordusu, Taiflilerin 20.000 kişilik ordusunun yarısı, yarısından da biraz fazlaydı. Putperestler, Mekkelilerin liderliğinde bu kadar ordu hazırlayamamışlardı. Düşünebiliyor musunuz? Geçmişe bakıyoruz, okuyarak geldik, sunarak geldik. Ne Bedir'de, ne Uhud'da, ne Hendek'te. Mekkeliler 20.000 kişilik ordu hazırlayamadılar. Ama Havazin kabilesi 20 bin kişilik ordu hazırladı. Taifler, Taif'e bağlı bu kabile. Daha Taiflerin Sakifuvulları yok ortada. Onların ordusu daha yok. Sadece onlar 20 bin kişi ayarladı. Müslümanlar da hiç kendilerine bu kadar denk düşecek orduyla savaşmamışlardı. Yani Müslümanlar daima az, çafirler çok olurdu. Bir misli, iki misli, üç misli, dört misli. Ama bu sefer dengeliydi. Yani 20 bine karşılık 12 bin. Gerçi Mekke'yi fetheden ordu Mekkelilerden çok fazlaydı ama Mekkelilerle herhangi bir savaş olmamıştı. Müslüman ordunun başkomutanı Muhammed Huneyn bölgesine gelince Putperest ordusunun kendilerinden önce geldiğini gördü. Hemen ordusunu savaş için hazırladı. Belirli mevziler tayin etti. Bir öncü grup oluşturarak başına Halid bin Velid'i geçirdi. Plan olarak Halid bin Velid'in öncü birliği savaşa önce girecek düşmanın durumu hakkında bilgi edinecekti. Havazinlilerin ordusuna komuta eden Havazinin lideri Malik bin Af şöyle düşünüyordu. Kendilerinden başka Mekke'de, kendilerinden başka Arabistan'da putperestliği savunacak ciddi bir güç yoktu. Bugün burada yenilirse artık putperestlik adına her şey Arabistan için bitmiş olacaktı. Ordu kendilerini putperestliğin sonu olarak görüyordu. Malik bin Arf orduya öyle diyordu. Biz sonuz. Ya kazanıp tekrar Putperesli Arabistan'a hakim kılacağız, ya da yok olup gideceğiz, dedi. Malik bin Af, konunun önemini vurgulamak için çocuklarını, kadınlarını, değerli mallarını savaş alanına getirdi. Herkesin. Bunun nedeni, meselenin sadece yenilmeleri olmadığını, yenilirlerse, bu savaşı kaybederlerse, kadınlarının, çocuklarının ve mallarının, Müslümanların eline geçeceğini açıkça göstermekti. Yani, bakın ey Havazin ordusu. İşte kadınlarınız, işte çocuklarınız, işte mallarınız ve işte karşıda Müslüman ordu düşman. Sizi yenerse bütün bunlar alacak ve hiçbir şeyiniz kalmayacak diye ordusunun gözlerinin içine soktu olayı. Malik bin Af istiyordu ki Putperesler bütün gücüyle savaşsınlar. Başlarına geleceğini açıkça görsünler. Havazinlerin 20 bin kişilik ordusu az da değildi ki sayıca Müslümanlardan yine fazlaydı. Ebu Sufyan Muhammed ile savaşmak için o kadar çok uğraştığı halde, bütün Arabistan'ı bir araya getirmek için o kadar sinsi planlar yaptığı halde, hiçbir zaman 20 bin kişilik ordu hazırlayamamıştı. Tayiflerin putrasilik adına bu tutumları manidardı. Eğer gerçekten Bedir Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, Oğuz Savaşı'nda müşrikler 20 bin, 30 bin kişilik ordu hazırlayıp gelsilerdi, Müslümanların hali çok zor olurdu. Ama onlar nedense, kendi iç dinamiklerinden gelen türlü yorumlarla Mekke'ye destek vermemişlerdi. Belki baştan beri havazinler, taifiler Mekke'ye destek verselerdi, durum bu noktaya da gelmeyebilirdi. Çünkü Ebu Sufyan Mekke adına en fazla 10 bin kişilik ordu toplarken, olaya taifiler de katılmış olsaydı Mekke'ye saldıran Putperes ordusu, Medine'ye saldıran Putperes ordusu 50 bin kişiyi bulabilirdi. Ama olmadı. Tabii bunun hikmetleri ayrı tarih içerisinde. Taiflilerle birlikte hareket eden havazinlerin 20 bin kişilik ordusu Huneyn'de hazırdı. Taifler kalelerindeydi. Ordu olarak Huneyn'e gelmemişlerdi Taiflerin içindekiler. Malik bin Af'a göre Taifliler yanlış taktiklerle Kabe'yi kaybederken sonlarının geleceğini düşünmemişti. Siyasi, sosyal, ekonomik çıkarların kurbanı olmuşlardı. Şimdi ise Malik bin Af biz sonuz diyordu. Son. Bundan böyle Araplar arasında bizden başka Muhammed'e karşı koyacak bir ordu yok. Ona göre savaşın. İşte mallarınız, çocuklarınız, kadınlarınız savaş meydanına getirdiniz. Ya bunlar için öleceksiniz ya da bunları Muhammed'e teslim edeceksiniz. Malik bin Aff'ın etkili konuşması, gerçeği ordusunun gözlerinin içine sokması orduyu çok etkiledi. Huneyn bölgesi dağlık. Girintileri, çıkıntıları, inişleri, çıkışları... Gizli yolları, mağaraları, geçitleri bol bir yerdi. Tuzak kuracak ordular için bulunmaz avantajlara sahipti. Putperest Araplar, Müslümanlardan önce Huneyn'e gelmiş, liderleri Malik bin Aff'ın dikkatli, titiz çalışmasıyla ordusu türlü tuzaklar hazırlayarak Müslümanları bekliyordu. Müslümanlar ise rahat bugüne kadar birçok savaş yapmışlar. Yaptıkları her savaşta kendilerinden birkaç misli düşmanlarla savaşmışlardı. Hele Mute'de Mut'e savaşı ki Mekke'nin fethinden önceydi, hem de çok yakındı, Bizans ordusu karşılarına 35 kat fazlasıyla çıkmış, Müslümanlar 3 bin iken, Bizans ordusu 100 bin kişilik olarak karşısına çıkmış, 35 kat fazla, Müslümanlar kendilerinden 35 kat büyük Bizans ordusuna yenilmemişlerdi. Mute Savaşı'nın arkasından gelen Mekke'nin fethi, Müslümanların güvenini iyice artırmıştı. Her ne kadar Muhammed yine titizlikle ordusunu yönetiyorsa da, gereken bütün bilgileri topluyorsa da, Ordu kendi aklında, kendi düşüncesinde, kendi kalbinde kendine güveniyordu. Müslümanlar arasında biz nice fazla topluluklarla savaştık asker. Bunları hayliyle yeneriz diye fısıldanmalar başladı Huneynlerin 20 bin kişilik ordusunu boyunca. Sanki Huneyn'deki ordu Müslümanlar için çantada keklikti. Müslümanlar çokluklarına güvenlerini dinlendirmeye başladılar. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Muhte'de başlarına gelen olaylardan ders almamış gibiydiler. Hele Mekke'nin fethi sırasında gelen Nasr suresinin ayetlerinden ders almamış gibiydiler. Daha dündü halbuki. Birdenbire Müslüman ordusunu gurur, kibir kapladı. İnanıyorlardı ki bugün buradan mutlaka galip çıkacaklar. Puttelesi dağıtacaklar, birçok ganimetlere ve üstelik ganimetler karşılarındaydı. Havazinler ganimetlerini getirmişler, Müslümanlara da gösteriyorlardı, onlara da gösteriyorlardı, kendi ordusuna da gösteriyor. Halp bin Velid, kalbinde hiçbir olumsuzluk olmadan aldığı emirle, önce kuvvetini düşmana doğru yürütmeye başladı. Düşmana ulaşabilmeleri için dağlık arazinin geçitlerinden geçmeleri gerekiyordu. Muhammed düşman ordusunun gece eğlencelerini dikkate alarak, orduyu sabah vakti yürütmektedir henüz güneş doğmamıştı, ortalık ağırmamıştı. Rasul düşünüyordu ki, müşrik ordusu eğlenir, yorulur, sabaha karşı uyur. Biz de o sırada dağlık araziyi geçeriz. Amaç, sabah vakti karanlıkta dağlık araziyi geçip, açıktaki düşman ordusuyla sabahın ışıklarıyla savaş başlatmaktı. Gece geç vakitlerde yatan düşman ordusunun henüz uyuduğu hesaplanmıştı. Ama öyle olmadı. Putperestler disiplinli bir şekilde Müslümanları bekliyordu. Artçı güçleri, kadınlar, çocuklar eğlenmişler, ordunun bir bölümü ise disiplinli şekilde karşısında mevzilerine kalmıştı. Çünkü liderleri Malik bin Af, o da büyük bir komutan olarak ki 20 bin kişiye hükmeden komutan olarak ordusunu iyice korkutmuş ve iyice disipline etmiş ve iyice planlar yapmıştı. Görevlendirmeleri çok isabetliydi ve taktikleri müthişti. Başarısız bir adam değildi. Halp bin Velid. Komutasındaki o öncü grup dar geçitlere girdiğinde sabah vakti, karanlık, henüz güneş doğmamış, dağlarda pusu kurmuş putperest ordusunun ok yağmuruyla karşılaştılar. Ortalık henüz aydınlanmamıştı. Onun için kim nereden atıyor belli değildi. Gerçi atanlar da kime attıklarını bilmiyorlardı. Atanın bilinmediği, atılanın görülmediği bir ok yağmurunda Müslümanlar niye uğradığını şaşırdılar. Müslümanların şaşkınlığını gören Putes ordusunun diğer grupları, Müslümanların üzerine saldırınca, Halbin Velid komutasındaki ordu, bozguna uğrayıp geriye doğru kaçmaya başladı. Halp Velid, Uhud'da kurduğu tuzan benzerine kendisi düşmüştü. Dağlık arazide pusular kurmakta usta olan havazinler, becerilerini göstererek Müslümanları dağıttılar. Geriye doğru kaçan Müslümanların moral bozukluğu, Gerideki ordunun da moralini bozdu. Arkasındaki bekleyen asıl Müslüman ordusunun da moralini bozdu. Çünkü Halit bin Velid'in komutasındaki ordu öyle bir geriye doğru kaçmaya başlamıştı ki telaş içinde birbirine girmiş, korku gözlerinden akıyor, kan teri içerisinde o karanlıkta sabah vakti geriye doğru kaçıyorlardı. İpinden kopan tesbih tanelere gibi Müslümanlar dağılıvermişti. Halit bin Velid ordusuna hükmedemiyordu. Malik bin Affın komutasındaki ordu, Müslümanlara darbeyi vurmak için bütün gücüyle saldırdı arkalarından. Aynı Uhud'daki gibi, Rasul savaş ortasında kala Etrafında Ali, Abbas, amcası Haris'in oğlu Ebu Sufyan ile iki oğlu Faz İbni Abbas, Eymen bin Ubeyd ve Usame bin Zeyd. Dedi. Bunlar kalmıştı, sekiz kişi. Gerisi kaybolmuştu ortalıkta. Ordu savaşmayı bırakmış, birbirine girmiş, Müslümanlar arasında yönetim kalmamıştı. Hatta öyle ki Müslümanların atları dahi ne yapacağını şaşırmış birbirleriyle çarpışıyordu. Rasul ve bazı Müslümanlar dağılan orduyu toparlamak için sesleniyorlardı. Boşluğa sabah vakti. Henüz güneş doğmamıştı. Bir müddet sonra Müslümanların bir bölümü toparlanarak düşmanla çarpışmaya başladılar. Bunu gören dağılmış Müslümanlar geriye gelmeye başladılar. Müslümanların toplandığını gören Muhammed bütün güçleriyle düşmana saldırmalar için emir verdi. Bir anda savaş tersine dön. Putpresler niye uğradığını bilemediler. Her biri dar geçitlerde avlanılmaya başlandı. Bu sefer kaçma sırası putpreslere kalmıştı. Havazinler canlarını kurtarmak için tayife doğru kaçmaya başladılar. Kadınlarını, çocuklarını, değerli eşyalarını savaş meydanlarında bıraktılar. Malik bin Affın bütün çabaları boşa gitmiş, insanların canı maldan, çocuktan, kadınlardan daha kıymetli hale gelmişti. Öldürülmemek için her şeylerini savaş meydanında bırakacak kadar korku havazinlerin kalbine girivermişti. Allah Huneyn'deki bu durumu Tövbe Suresinin 25-26-27. ayetlerinde bize şöyle anlatıyor. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn savaşında size yardım etti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geriye dönmüştünüz. Sonra Allah, Resulü ile müminler üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular indirdi de, kafirlere azap etti. İşte bu, o kafirlerin cezasıdır. Sonra Allah, bunun ardından size, yine dilediğinin tövbesini kabul eder, diye buyurdu. Zira Allah bağışlayan, esirgendir. Çoklukla övmek, insan psikolojisinin en zayıf anı, Çoklukla övünmek bir bakıma bir insanı tepeye çıkarıp anında yere bırakmak gibi. Yüksekte insanın gözlenebilir, dönebilir, dengesi kaybolabilir. Yüksekte bulunmakla övünürken bütün emniyetleri yitirebilir. Anında düşebilir. Huneyn böyle oldu. Huneyn bölgesinde Müslümanlar çokluklarına güvenerek düşmanlarını görünce, biz nice çok toplulukları yendik, bunları haydi haydi yeneriz diye, bir gurura kapıldılar, yükseklere çıktılar. Huneyn onlara dar getirildi. Allah'ın ayetlerinde bize hatırlattığı, insan inancının kimliğinin bozukluğu olarak belirttiği kibir, kendine aşırı güven, ne yazık ki Huneyn'de Müslümanları yakaladı. Her zaman Müslümanlara uyaran Allah sonradan, yine Müslümanları Tövbe Suresi'nin ayetleriyle uyardı ama olan olmuştu. Müslümanlar Mekke'nin fethinin ardından bozgunu yaşadılar. Yine savaşın ortasında Rasullerini bırakıverdiler. Uhud'daki gibi. Çoğunluk fobisi, çoğunluk üzerine iktidarlar günümüzün de modası. Demokrasi denilen bir sistemle çoğunluk olarak oy verenlerin en çok oy alanı insanları yönetiyor. Bilerek veya isteyerek veya bilmeyerek veya istemeyerek biz çoğunluğuz. Çoğunluk olarak insanları yönetme, biçimlendirme hakkına sahibiz diyorlar. Böylece gizli açık bir kibir, gizli açık bir bencillik, gizli açık bir özgüven insana, insanlara hakim oluyor. Çoğunluk azınlıktaki insanları ezdiği gibi küçük ama güçlüler karşısında dağılıp gidiyor. Güdülmeye, yönetilmeye müsait oluyor. Ülkemizin tarihinde çoğunluk azınlık ilişkilerini bize örnekleyen birçok olayı yaşayarak geldik. Özellikle ben yaşım gereği birçok olayı yaşadım. 3-5 asker çıkmış, ben darbe yaptım diyor. 1960 yılında 9 yaşında bir çocuktum. okula gidiyordum. Darbeyi yaşadım. 1971 yılında 20 yaşında bir delikanlıydım. 1980 yılında 29 yaşında bir gençtim. 28 Şubat'ta yine bir insandım, belli bir olgunun seviyesindeydim. Bakın size 60 yıla sığan bir ömür içerisinde 4 tane 5 tane darbe saydım. Bütün bu hareketler çoğunluğu dize getiren 3-5 adamın eseri. Çoğunluk dediğin nedir ki? 3-5 kişi çıkar, ben darbi ve attım der, askerler emir verir. Çoğunluk zaptır raf altına alınır. 3-5 sermaye sahibi birkaç gazete çıkarır, televizyonları satın alır, medyaya hakim olur, yazarları satın alır, istediği gibi çoğunluğu yönetir. Firavun'un sihirbazları gibi çoğunluğu istediği yönde yönetirler. Hamanlar gibi. ...Karunlar gibi. Üç beş politikacı çıkar, milletin nabzına göre bir şeyler söyler, arkasından istediği her şeyi gerçekleştirir. Türlü yalanlarıyla halkın gözünü boyar, tıpkı Firavun'un sihirbazları gibi. Çoğunluk kavramı insanı, insanları yanıltmanın temeli olarak karşımıza çıkıyor. Hayat çoğunluklar üzerine kurulduğu zaman güçlü azınlıklar her zaman çoğunlukları dağıtıyor. Onun için İslam çoğunluklar üzerine değil, dikkatini çekelim, Fidayet üzerine yürüyen akla, muhakemeye, iradeye dayanıyor. Çoğunluğa değil, Hidayet üzerine yürüyen akla, muhakemeye, iradeye dayanıyor. Onun için İslam çoğunlukların kararları üzerine değil, Allah'ın hükümlerine dayanıyor. Çoğunluk ne derse desin, konuya ilişkin Allah'ın ayeti Müslümanlara hakim oluyor. Gerçi bugün böyle değil. Artık Müslümanlar Allah'ın ayetlerine göre değil. Çoğunlukların kararlarına göre hayatlarını yaşıyorlar. Aslında bu durum çok öncesi yıllarda başladı. Sadece Cumhuriyet döneminde veya sadece Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslüman ülkelerde demokratik rejimlerin gelmesiyle değil. Dikkatinizi çekiyorum. Ehl-i Sünnet mezhepleri dediğimiz kavram, Müslümanlara yerleşmeye başladığı andan itibaren bu mezhepçilik anlayışları, Müslümanlara yerleşmeye başladığı andan itibaren Müslümanları Allah'ın ayetleri yönetmiyordu. Ehl-i sünnet mezheplerinin devletle ilişkileri kurulduğundan itibaren mezhep imamlarının veya fakihlerin görüşleri, ayetlerin hükümlerini geri bıraklar. Bugün bile herhangi bir konuda Allah'ın ayetinin hükmünden söz ettiğinizde karşınıza çoğunluğun yani ehl-i sünnetin görüşünü çıkaracaklar. Ehl-i sünnet bir çoğunluk anlayışıdır. Dikkatinizi çekerim bir hak anlayışı değil, bir çoğunluk anlayışıdır. Mesela siz şefaat ancak Allah'ındır ayetini okursunuz, karşınıza çoğunluğu çıkarırlar. Allah'tan başka kimsenin şefaat yetkisi yoktur dediğiniz anda hemen karşınıza çoğunluğun görüşünü getirirler. Birçok alimin isminden söz ederek, bu alimler bu ayeti bilmiyorlar mıydı diyecekler ve ayeti hükmüne karşı çıkacaklardır. Size bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil, Yüz değil, belki binlerce alim çıkaracaklar, çoğunluk olarak saya saya bitiremeyecekler Allah'ın ayetini iptal etmek için. Çünkü onlar çoğunluğa inanıyor. Allah'a değil, ayete inanmıyor. Allah'ın hükmüne inanmıyor, çoğunluğun hükmüne inanıyor. Mesela boşanma konusunda Allah'ın ayeti belli. Boşanma iki defadır, üçüncü boşamadan sonra nikah yoktur. Bu kadar basit. Yani Müslümanlar evlilik ilişkisini, Kur'an, nikah aktini aynı kişiyle Üç defa yapar. Birinci nikah birinci boşama hakkını, ikinci nikah hakkını doğurur. Bakın birinci nikah birinci boşama hakkını ve ikinci nikah hakkını doğurur. İkinci nikah ikinci boşama hakkını, üçüncü nikah hakkını doğurur. Üçüncü nikah üçüncü boşama hakkını doğurmaz. Çünkü üçüncü boşama hakkını kullandığın anda dördüncü nikah hakkın yoktur. Bitmiştir. Şifler üçüncü boşama hakkını kullandıklarında hak olarak. Bu hak yoktur kendilerinde. Boşandıklarında artık yeniden nikahlanamazlar. Ta ki çiftlerden kadın olanı başka bir eşlikle nikahlanıp boşansın. Ancak o zaman kadın tekrar eski eşiyle nikahlanabilir. Burada söz konusu olan üç defa denenmiş evlilik ilişkisi, üçüncü defa bozulursa bir daha denenmeye layık görülmez. Ayet böyle derken, fiili bir boşanmada üç boşama hakkını kullandım diye yemin edilirse, şiilen bir boşanma, üç boşanma olarak kabul edilerek hülle emredilir. Hülle kadının başka bir erkekle evlilik kurmasıdır. Ayetin hükmü açıkken ehl sünnet, üç boşanma hakkını kullandım sözünü şiilen bir boşama hakkını üçüncü boşama sayarak insanları hülleye davet ederken ayetin hükmünü çiğner. Ayeti hükmeden Allah bir tanedir ama bu hükmü savunan binlerce ehl sünnet alimi vardır. Fakihi vardır. Çoğunluktur onlar. Artık ikna edemezsiniz. Bunu söylediğinizde karşınıza ayet değil, çoğunluğu çıkarırlar. Çoğunluk alimlerdir, fakihlerdir. Müslümanların yaşamında çoğunluk olma fikri, her zaman kendini göstererek Müslümanları kendine, nefsine, aklına ve hevasına köle kılmıştır. Böylece Allah'tan ayırmıştır. Allah ne diyor? Çoğunluğunuz size kendini beğendirmiş fakat çoğunluğunuz sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştır. Dün Huneyn'de savaşta hezimete uğradılar. Tarihte çoğunluğu kendilerine iktidar ederek, din edinerek, fıkıh edinerek, iman edinerek tarihten silinip gittiler Müslümanlar. Bu bir gerçek. Allah'ın bir tane hidayeti yetmediği iki tane itikad meslebi çıkarttılar. Mesela hak diye. Hak kabul etmedikleri yüzlerce itikatmesi meslebi vardı. Yani gerçekte itikad bir tane değildi. İki tane de değildi. Yüzlerce. Ama ile sadece iki tanesi hak kabul edildi. Niye? Allah'ın bir hidayeti var. Bir tane dini var. Ve ona iman bir tane. Başka yok. Niye? Niye öyle yaptılar? Çünkü çoğunluk anlayışına sahiptiler. Allah'ın reddettiği çoğunluk anlayışına sahiptiler. Allah hakkı emretti. Çoğunluğu değil. İşte onların durumu her zaman böyleydi. Çoğunluğa uğrayanlar, çoğunluğa inananlar, çoğunluk olanlar her zaman kaybetmeye mahkumda. Çoğunluk asla hiç kimseyi kurtaramıyor. İnsanı kurtaran şey, bilgili, bilinçli, inançlı kişilik. Çoğunluk olduğumuzda, bilgi, bilinç, inanç kaybolmaya başlar. Bilgi, bilinç, inanç kaybolmaya başladığında, işin içine korku, çıkar, kolayı istemek girer. Bir zamanlar Türkiye'de Oyların yüzde seksenini alan Menderes'i darbeyle indirdiklerinde, idam ettiklerinde çoğunluğun kılı kıpırdamadı. Korkularından evlerine kapandılar. İşte ben o gün dokuz yaşındaydım. Asılırken on bir yaşındaydım. Evlerde gizli gizli konuşuyorlardı kimse duymasın diye. Halbuki nitelikli azınlık olsaydı yapılanlara karşı dünyayı ters yüz ederdi. Bugün de çoğunluklara dayalı iddialar var. Korkularından Müslümanları cezaevlerinden çıkaramıyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Hala cezaevinde Müslümanlar var. Çıkaramıyorlar. Ama diyorlar ki biz de Müslümanız. Öyle diyorlar. Hem de diyorlar ki Müslümanların sesiyiz. Sessiz Müslümanların sesiyiz diyorlar. Ama cezaevinden çıkaramıyorlar. Sivas Madımak olayları 20 yıl geçmiş. 20 yıl boyunca hala da hüküm verilmeden tutuklu yargılanıyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Hüküm verilseydi bu insanlara şimdiye kadar cezalarını çekip çıkmış olacaklardı. Ama 20 yıldır tutuksuz yargılıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Niçin? Çünkü delil yok. Karar verecekler delil yok. Topladılar adamları, insanları, Müslümanları. Siz yaptınız. ki onlar da yapmadı. Devlet kendisi yaptı. Herkes biliyor bunu. Delil yok. Hüküm veremiyorlar. Ve çıkarmıyorlar. diyorlar. Zaman geçiyor. Müslümanlar geliyor güya iktidara. Onlar da çıkarmıyor. Tutuyor içeride. Avrupa dedi ki, tutuksuz yargılanma süresi koyun. Koyunca anında şapır şapır çıkardılar, anında geri topladılar. Bu ara kaçanlar kaçtı. Peki, niçin çıkaramadılar? Haksız olarak bu insanların 20 yıl boyunca tutuksuz yargılanmasına karşılık tek ses çıkaramadılar. Niçin? Çünkü Hakk'a inanmıyorlardı. Çünkü çoğunluktular. Çünkü onlara güçlü azınlıklar hükmediyordu. Daima çoğunluklara güçlü azınlıklar hükmeder. Bu işin gerçeği böyledir. Gözlerinin önünde Müslümanlar katledilir. Ama nitelikli olmadıkları için Amerika'dan izin alamayınca bir şey yapamazlar. İsrail günlerce Müslümanların üzerine bomba yağdırır. Müslümanların sessiz olan Müslümanların sesi olacağımız diye ortaya çıkanlar çoğunluğun hakimleri olarak ağıt döker. Ama kendilerinin onda biri İsrail'e bombalamaya devam edersen uçaklarımız seni bombalar. Donanmamız Ülkenizi yerle bir eder diyemezler. Kılları kıpırdamaz. Kıllarını kıpırdatmazlar. Ama meydanlara çıkarlar, alıp dökerler. Çünkü çoğunluklar. Niçin nitelikli değiller? Çünkü inançlı değiller. Niteliği ortaya çıkaran şey inançtır. Niteliği ortaya çıkaran şey bilgidir, bilinçtir. Çoğunluklarda bilgi ve bilinç yoktur. Çoğunluklar, çoğunlukların sesiyiz diye ortalıkta dolaşırlar. Ama bu gerçeği Ayetlerinde Allah bize çok acı bir şekilde, gerçekçi bir şekilde hatırlatıyor. Hüneyni dar ederek hatırlatıyor Müslümanların başına. On yıl boyunca bir sürü olaydan geçmiş Müslümanlar Huneyn günü yine Resulullah'ı düşmanın ortasında yapayalnız bıraktılar. Hem de 12 bin kişi, sekiz kişi kaldı. Çünkü çoğunluğa inandılar. Hidayeti kaybettiler. Çoğunluğa inanmak, hidayeti kaybetmektir. Bunu iyi bilin. Çoğunluğa inanmak, hidayeti kaybetmektir. İşte Huneyn'de kayboldu. Ve çoğunluğunuz sizi hizmetten kurtaramadı diyor Allah. Çünkü hidayetiniz kurtaracak sizi. Çoğunluğunuz değil. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geriye dönmüştünüz. Çoğunlukların kaderi buydu. Dünyanın her yerinde çoğunluklara bağlı tüm ilişkiler gerisin geriye dönecektir. Evlerine kapanacaklar, dünyada kaçacak yer bulamayacaklardır. Çoğunluk olma yerine nitelikli, bilgili, bilinçli, insan olma, insanlar olma, ümmet olma bilincine ulaşmak gerekiyor. Allah hidayetinden söz ediyor. Hidayet nedir? Hidayet çoğunluk mudur? Hidayet kalabalık olmak mıdır? İşte bugün Müslümanların düşüncelerine bakınız. Hep birlik olmaktan söz ediyorlar. Yani çokluk olmak istiyorlar. Ancak çokluk olunca başarılı olacaklarını sanıyorlar. Halbuki Allah böyle demiyor. Her şeyden önce başarı sizin durumunuza bağlı değil diyor. Çokluk olsanız da hidayetiniz dağıldığında çokluğunuz hiçbir işe yaramaz diyor. Ama günümüzün Müslümanları birlik olarak çoğalmayı düşünüyorlar. Birlik olunca başarıya ulaşacaklarını söylüyorlar. Her iki halde de ayetlere ters işiyorlar. Allah bildiriyor iyi Müslümanlar. Çokluk bir şey ifade etmez. Başarı sizin çokluğunuza, çalışmalarınıza bağlı değil. Başarıyı ben veririm diyor Allah. Bu ne inattır ki? Hala Müslümanlar ayetleri anlamak istemiyorlar. Hala istemiyorlar. Sonra Allah devam ediyor bakın ayetlerine. Sonra Allah Resulü ile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 Görmediğimiz ordular gönderir misin? Bize de meleklerinle yardım eder misin? Bize de düşmanlık eden kafirlere ceza verir misin? Bizim de tövbelerimizi kabul eder, bizi bağışlar mısın? Demekten başka çaremiz var mı? Veya bunları söylemeye hakkımız var mı? Ama ayetlerdeki bu duaları yapabilmek için önce hatalarımızı görmemiz, hatalarımızı anlamamız gerekiyor. Ne var ki günümüz Müslümanlar henüz ayetlerden söz edilen hataların farkında bile değil. Müslümanlar çokluk olmak için çalışıyorlar. Müslümanlar başarıya odaklı çalışmalar yapıyorlar. İkisi de ayetlere aykırı. Ve Müslümanlar hem öyle ki bu çalışmalar yaparken, çokluk olmak için türlü çağrılarda bulunuyorlar, çağrılarına uymayanlara da suçlayıveriyorlar. Sizin gibi Müslümanlar olmaz olsun diyorlar. Başarı için çalışıyorlar, başarıyı göremediklerinde, Yine başkalarına suçuyorlar. Hep sizin yüzünüzden oldu diyorlar. Sana ne, bize ne ya? İşine bak, doğru yapsaydın, başarıyı kendin beklemeseydin, Allah verinceye kadar bekleseydin ne olurdu? Allah diyor ben vereceğim. Bugün değil, yarın değil, öbür gün değil, bu an değil, şu an değil, ne zaman olacağını Allah karar verecek. Sen Müslüman olarak görevini yap, gerisine karışma diyor Allah sürekli. Ama sen diyorsun ki ben yaptım, başaramadım Neden? Çünkü sen suçlusun, sen oldun sen efendim yardım etmedin, sen işte şunu etmedin, sen bunu etmedin. Halbuki Allah bunların hep tersini söyledi. Bunlar yanlıştır diye ayetleriyle uyarıyor. Ama ayetleri gören yok, ayetleri duyan yok, ayetlerle konuşan yok. Duygularla konuşuluyor, arzularla konuşuluyor, heveslerle konuşuluyor, hayallerle konuşuluyor. Ayetlerle konuşan yok. Çoğunluk güç, İnsanların aklına, muhakemesine, iradesine, kalbine o kadar çok işlemiş ki insanlar çoğunluk olmadan bir şey yapamayacaklarına inanıyorlar. Görevlerini yapma yerine kendilerini başarıya, kazanmaya odaklıyorlar. Başaramadıklarında herhangi bir kazanç elde edemediklerinde hemen yanlış yaptıklarına inanıyorlar. Metotlarını, bilgilerini, ilişkilerini değiştirmeye başlıyorlar. Üstelik yanlışlarını görüp tövbe de etmiyorlar. Allah'tan yardım da dilemiyorlar. Bu savaşta Müslümanlar düşmandan çok sayıda esir ve perimet elde ettiler. Nasıl? Yine Allah'ın yardımıyla. Yine Allah'ın sekinetiyle. Yine Allah'ın müminleri elinden tutmasıyla. Müslümanlardan beş kişi şehit oldu. O kargaşa da düşman ise sayısızca kayıp verdi. Düşman ordusu dağınık biçimde, değişik yönlerde geri çekildiği için birçok kollara ayrıldı. Bir kısmı Malik bin Af komutasında oldukları halde, Mekke Taif yolunu izleyerek Taif kalesine, bir kısmı Batni Nahli'ye, bir kısmı da Ertas taraflarına gittiler. Rasul Ertas yönüne kaçanları izlemek üzere bir birlik görevlendirdi. Bu birlik düşmana Mekke'nin kuzey doğusunda bulunan Ertas'ta yetişti. Aralarında kanlı bir savaş oldu. Savaş sırasında Müslüman birliğin komutanı Ebu Amr şehit oldu. Yerine geçen kardeşi Ebu Musa el-Eşari düşmana kesin bir yenilgi uğrattı. Rasul ordularına Tayfa doğru yürümeleri için emir verdi. Tayıf çok güçlü bir kaleydi. Kolay alınacak bir yapısı da yoktu. En büyük avantaj, tayıflara yardım için gelecek herhangi bir güç kalmamıştı. Rasul Tayif'i kuşattığında Tayifliler yalnızdı. Müslümanların ordusu Tayif kalesinin etrafını kuşattığında Tayifliler onları ok yağmuruna tuttular. Rasul durumu görünce orduyu okların yetişemeyeceği yere kadar geri çekti. İranlı Selmanı Faris'in önerisiyle mancınık yaparak kaleyi taşa tuttular. Tayiflilerin okları yetişemiyor ama mancınıklardan atılan taşlar kaleyi dövüyordu. Buna rağmen tayif dayanıyordu. Kalenin etrafında tayiflerin üzüm bağları vardı. Onların en büyük gelir kaynağı üzümdü tayiflerde. Resul ordusuna emrederek üzümleri kestirdi. Tayifler bütün üretimlerinin Muhammed tarafından el konulduğunu görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu arada Müslümanlardan bir grup bir korumalığın altına saklanarak kapıya hücum ettiler. Ancak tayifler demirleri kızartıp üzerlerine atarak geri püskürttüler. Tayiflerin teslim olma niyetleri yoktu. Müslümanlar da teslim alamıyorlardı. Muhasara gittikçe uzamıştı. Muhammed tayiflerin elini kolunu kuruttu. Etraflarını çevirerek kalenin dışındaki bağlarda başlarda ne varsa toplattı. Nasılsa tayifler Müslümanlara saldıramazlardı. Çünkü dışarıya çıktıkları zaman zayıflayacaklardı. Muhammed kaleye haber göndermek için haberciler seçti. Haberciler kalenin etrafında dolaşarak seslendiler. Kim kaleden çıkar Müslümanlara katılırsa bir olacaktır. İster Müslüman olsun ister olmasın fark etmiyor diye bağırdılar. Kaleden bazıları surlardan atlayarak Müslümanlara katıldılar. Ama kale düşmedi. Rasul ordusunu ciraneye çekti. Cirane Tayif'in yakınlarına bir yerdir. Bir vahalık. Havazin kabilesinden alınan ganimetler orada bekletiliyordu. Havazin'in lideri Malik bin Af ordusuyla birlikte Taif'teydi. Resul Malik'e haber gönderdi. Eğer gelir Müslüman olurlarsa veya teslim olurlarsa mallarını hariç kadınlarına, çocuklarını alabilirler. Biz mallarınızı ganimet olarak alırız, çocuklarınızı, kadınlarınızı alabilirsiniz diye haber gönderdi. Bir müddet bekledi, ganimet paylaşımını geciktirdi. Gelmeyecekler. Diye bekledikten sonra ganimetleri paylaştırmaya başladığında Malik bin Af ordusuyla göründü. Havazin ordusu liderleri Malik bin Af ile birlikte Müslüman oldu. Artık taif darılmıştı. Rasulün taifleri serbest bırakması onları düşündürmeye başladı. Nereye gidecek? Yani nasıl serbest bırak taifleri? Muhasra'yı kaldırdı. Herhangi bir başarı yoktu. Yani ne kale alınmıştı ne de başka bir şey olmuştu. Karşılıklı o ok katışmaları ve mancırlıkta taş atmalar oldu. Üzüm bağları kesildi. Baktı ki Hz. Resulümüz bu muhasıradan bir şey çıkmayacak. Bıraktı gitti. Öylece serbest bıraktı. Ama Müslüman ordusu çekildikten sonra tayyifler düşünmeye başladı. Nereye gidecekler? Etrafları hep Müslüman. Kendilerinden başka hiçbir kimse kalmadı. Ne yapacaklar? Üzümlerini kesti. Bağlarını, bahçelerindeki her şeyi aldı Peygamber. Hz. Muhammed. Üzümlerini aldı, bağlarındaki bahçelerindekini aldı. Ve etrafı zaten Müslümanlar. Arabistan'ın ortasında, Müslümanların ortasında ne yapacaklardı? Ne yapabilirlerdi? Havazinlilerin lideri Malik bin Af, Müslüman olduktan sonra Sakif oğullarıyla temas kurdu. Sakif oğulları, müellefetil kulub olarak kabul edildi. Yani, kalbi İslam'a ısındırılacaklar olarak kabul edildi. Onlara bazı haklar tanındı, Medine devletin himayesini alındılar. Çünkü başı çareleri yoktu. Zaten etrafları hep Müslüman. Tamamıyla fethedilmişti Arabistan. Bir onlar kalmıştı. Hani tamamı Arabistan'a Müslüman olmadı ama sözleşmeler, akitler ve himayeye girmeler kimseyi bırakmamıştı orta yerde. Bu gelişmelerden sonra oğulları da bir yıl sonra Müslüman oldular. Yani müelefedir kulüp kapsamına alındılar. Bir yıl sonra onlar da baktılar. Gerçeği gördüler. Kavga bitti. Müslüman oldular. Böylece Taif konusu kapandı. Resul'ün savaş taktikleri her zaman çok farklı. Güçlü bir yönetici olarak her şeyi hesap ediyor Muhammed. Ordusunun zayet vermemesi için muhasarayı kaldırıyor. Taif'i fethetme için başka stratejiye geçiyor. Her şeye rağmen, Huneyn bozgununa rağmen, Taif'in muhasrasındaki olumsuzluklara rağmen Resul Taif'i aldı. Taif kalesini düşürdü. Ama savaşarak değil. Arabistan'ın ortasında Taiflileri yalnız bıraktı. Bağlarını, bahçilerini derliği topladığı Taif'in sadece karesinin etrafını değil, Taiflerin yaşadığı bölgeyi ablukaya al, yani geniş bir alana kuşat. Şimdi Resul ile savaşan tayifler nereye gidebilirdi? Kervanlarını geçirebilirler miydi? Paralarıyla herhangi birinden bir şey alabilirler miydi? Taifler bunu çok iyi biliyordu. Müslümanlardan alamazlardı. Müslümanların anlaşma yaptıklarından da alamazlardı. Müslümanları biat eden putperest Araplardan da alamazlardı. Artık işleri bitmişti. Onlar Resul'e savaş açarak kendi iplerini çekmişlerdi. Taif onların farkında olmadan fethedilmişti. Resul muhasara sırasında bunu anlayınca hemen ordusunu gelecek. Niye uğraşsın ki? Nasılsa Taifler mutlaka Muhammed'e geleceklerdi. Zaten Resul muhasara sırasında ne demişti? Müslümanlara teslim olanlar güven altında olacaklar. Bunu peşin peşin bildirmişti. İşte Havazin kabilesi lideri Malik bin Avf ordusuyla birlikte Müslüman oldu. Sonra Taif'teki Sakif oğullarına ikna için gitti. Onlara durumu anlattı. Onlar Müslüman olmadılar ama kalbi ısındırılacaklar kapsamına girdiler. Resul onlara yardıma söz verdi. Onlar da Medine devletin himayesine girdiler. Bu taktik müthişti. Müslümanların Araplar arasında karşılaştığı en güçlü orduyu oluşturan Tayf halkı artık Müslümanların himayesindeydi. Böylece Müslümanların önünde hiçbir şey kalmamıştı. Müslümanlar Arabistan'ın tamamına hakim olmuşlardı. Putperest Arapları kışkırtacak, onları birleştirip tekrar Müslümanların üzerine saldırtacak herhangi bir güç kalmamıştı. Müslümanların Medine merkezli Arabistan İmparatorluğu gerçekleşti. Resul gelişmelerden memnun, Allah'ın ona yardım etmesinden memnun Mekke'ye geldi. Umresini yaparak Mekke valisi olarak Attab bin Esidi atadı. Muaz bin Cebeli de Mekke'de İslam'ı tebliğ etmek görevini vererek oradaki Müslümanları yetiştirmek için oraya eğitici, tebliğci olarak atadı. Böylece Hicret'in 8. yılı Miladi 627 Ocak 630 tarihinde başlayan Huneyn Savaşı Taif'in Medine'ye dahil olmasıyla sonuçlandı. Her savaşın Müslümanların tarihinde önemli ayrıntıları var. Bedir Savaşı haram aylara rastlıyor. Uhud, Resulü dinlemeyen okçularla Müslümanların başına dert açıyor. Hendek, birlikte devlet kurdukları Yahudi kabileleriyle yolların ayrılmasını gündeme getiriyor. Hayber'in fethi, Yahudilerin Arabistan'daki varlıklarını bitiriyor. Mekke'nin fethi, Kabe'yi kutlardan temizliyor. Ve Taif'in düşmesi, Arabistan'da perestliği bitiriyor. Saydığımız zaman Tayfin düşmesine kadar Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mute. Toplam altı büyük savaş var. Diğer küçük savaşları saymıyorum. Bu savaşlarda Müslümanların toplam kaybı beş yüzü geçmiyor. Böyle olması elbet Allah'ın takdiri. Ancak bir ordu komutanı, bir devlet başkanı olarak Rasul elinden geleni yapmış. Olayları en ayrıntılı bir şekilde düşünüp tedbirlerini almıştır. Hatta şehit oluşların en yüksek olduğu dönemlerde Müslümanların Resulü dinlemedikleri ortaya çıkar. Yani Müslümanlar her zaman harfiyen Resulü dinlemiş olsalardı sayı daha da az olacaktı. Bu sonuçlar Resul olarak Muhammed'in her zaman İslam dininin şiarı olan barışı öne çıkardığını gösteriyor. Sıfırdan bir imparatorluk kuruluyor, 11 yıl boyunca savaşılıyor ve bu savaşlarda Müslümanların kaybı, 500'ü bulmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Her zaman insanın yaşatılması, barışın korunması, savaşı en şiddetli şekilde yaparken bile barışın düşünülmesi Muhammed'in yönetiminde birincil görevdi. En önce gelen görevdi. Allah'ın takdiriyle gittikçe büyüyen, güçlenen Müslümanlar her savaşta, her olayda Allah tarafından eğitime tabi tutuldu. Mekke'nin düşüşünden sonra Taif'in de düşmesi Arabistan dışında duyulmaya başlandığında İran, Bizans telaşlanmaya başladı. Muhammed Arabistan'da karşısına çıkan bütün güçleri bitirince elbette Arabistan dışına çıkacaktı. İranları yenen Rumlar ciddiye alınması gereken düşmandı. Zaten Allah'a, peygambere, kitaba inananların devleti olarak Bizans İmparatorluğu yeni bir peygamberin, yeni bir rasulün toplumlarını daha çok etkileyeceğini düşünüyorlardı elbette Bizanslar bunun karşılığında tedbirlerini alacaktı. Bugün Müslümanların Huneyn Savaşı'ndan ve Taif kuşatmasından alması gereken önemli dersler var. Müslümanları dağıtan, kibrin, bencilliğin, çokluklarla övme duygusunun başına neler getirdiğini hep birlikte gördük. Hemen arkasından çok fazla şiddet göstermeden ince bir taktikle Taif'in düşmesi sağlanıyor. Her iki olayı analiz ettiğimizde bir yerde Müslümanların bilinçsizce hareket ettiklerinde başlarına neler geleceğini, diğer yerde ise Bilinçle hareket eden Resulün, savaş yapmadan bir kaleyi nasıl fethettiğini görüyoruz. Taif'in fethi, savaşın ve şiddetin çözüm olmadığını gösteriyor. Taif, etrafı ablukaya alınarak yapayalnız bırakıldı. Düşünmeler için özgür bırakıldı. İnaşlarına karışmadan, insanca yaşamalar için yardım edilerek müelefetil kulu, yani İslam'a ısındırılacaklar sınıfına alındı. Bakın adım adım. Böylece Medine devletin koruması altına alındılar. Onlar siyasi ekonomik destek aldılar. Müslümanları gören, tanıyan Tayfler bir yıl bir gecikmeyle Medine'ye büyük bir orduyla gelip Müslüman oldular. Kendilerini İslam orduları içine yazdırdılar. Bugün Müslümanların önünde duran en büyük sorun birlik olmakmış gibi görünüyor. Yani Müslümanlar birlik olamazlarsa görevlerini yerine getiremeyeceklermiş gibi görünüyor. Ancak ayetler birliği emrederken ilkelerini ortaya koyuyor. Bilgiyle, bilinçle, iradeyle kucaklaşmış bir inanç. Kibirden, bencillikten, korkulardan uzaklaşmış bir inanç. Birlik olmanın şartı olarak karşımıza çıkıyor. Değilse farklılıklar, kibirler, bencillikler, korkular insanı birleştirmiyor. Korkuyla birleştirilenler hemen dağılıyor. Bencillikle birleşenler hemen dağılıyor. Kibirle birleşenler hemen dağılıyor. Başarıya odaklanmak hidayeti gölgeliyor. Başarı odaklı her çalışma Müslümanların ihlaslı yani samimi görev yapmalarını engelliyor. İnşallah bu aşmazlardan kurtulup, gerçekten hidayet edenlerden olup, görevlerimizi bir hakkın yapanlardan oluruz. İnşallah. Evet arkadaşlar, bugün sunum burada bitti. Önümüzdeki hafta Tebük Seferi'ni El alacağız. Orada da değişik olaylar var. Onlar üzerinde duracağız. Orada da o olaylar üzerine ginen ayetler var. Önemli konuları irdeliyor o ayetler. Onlar üzerinde duracağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinize iyi geceler dileyim şimdiden. Allah'a emanet olun.